Emma yüzünü ağır ağır çevirdi. Birdenbire papazın mor atkısı gözüne ilişince sevinmiş göründü. Olağanüstü bir sessizliğin ortasında bir zamanlar dine karşın eğilimlerinin şimdi kaybolmuş tadıyla birlikte kendisi için başlayan sonsuz mutluluğun düşlerine yeniden kavuşmuştu herhalde. Papaz ayağa kalkıp haçı eline aldı. O zaman Emma sanki susamış gibi boynunu ileriye doğru uzattı. Dudaklarını insan Tanrı'nın vücuduna yapıştırarak azalan gücünü toplayıp şimdiye kadar verdiği aşk öpüşlerinin en büyüğünü kondurdu oraya. Sonra papaz dualarını okudu. Sağ elinin baş parmağını okunmuş yağı batırdı. Bu yağ din geleneklerine uyarak Emma'nın vücudunun çeşitli yerlerine sürmeye başladı. Yağı önce yeryüzündeki bütün şatafatlı parnak neslelere bu denli büyük imrenme duymuş gözlere sonra ılık rüzgarlardan sevda kokularından hoşlanan burun deliklerine sonra yalan söylemek için açılmış Gururla inlemiş, şefetle haykırmış ağza, sonra tatlı dokunuşlardan hoşlanan ellerine, en sonunda da Emma aşk isteklerini doyurmaya giderken hızlı hızlı koşan şimdi ise artık hiç yürüyemeyecek ayaklarının tabanına sürdü. Papaz parmaklarını sildi. Yağlı pamuk parçalarını ateşe attı. Sonra da gelip can çekişen genç kadının baş ucuna oturarak sen de acılarını İsa'nınkilerle birleştir kızım. Kendini de Tanrı'nın bağışlayıcılığına emanet et dedi. Öğütlerini bitirirken genç kadının eline okunmuş bir mum vermek istedi. Bu mum biraz sonra onu çerçeveleyecek olan göksel halelerin simgesiydi. Emma çok bitkin olduğundan parmaklarını kapayamadı. Burnison olmasaydı mum yere düşecekti. Genç kadının yüzü artık o denli sorgun değildi. Kutsama töreni sanki kendisini iyileştirmiş gibi yüzünde derin bir huzur vardı. Papaz bu hali belirtmekten geri durmadı. Üstelik Charles Bovary'e Tanrı gerek görürse İman selametleri için kimi insanların ömürlerini uzatır dedi. Şarl karısının yine böyle ölüme çok yaklaştığı bir gün günah çıkarttığını anımsadı. Belki de umutsuzluğa düşmemek gerekirdi diye düşündü. Gerçekten de Emma rüyadan uyanan bir insan gibi ağır ağır çevresine bakındı. Sonra canlı bir sesle bir ayna istedi. Bir ara aynanın üzerine eğilip öylece durdu. Bu gözlerinden iri iri yaşlar akmaya başladığı ana kadar sürüp gitti. Sonra içini çekerek başını arkaya attı. Yeniden yastığın üzerine devrildi. Göğüse hemencecik hızlı hızlı inip kalkmaya başladı. Dili olduğu gibi ağzından dışarıya çıktı. Sağa sola devirdiği gözleri sönmeye hazır iki lambanın fanusları gibi soluklaşıyordu. Sonra ruhu uçup gitmek için çırpınıyormuşçasına zorlu bir solukla sarsılan kaburga kemiklerinden o korkunç hızlı atışları olmasa ölmüş sanılabilirdi. Felicite haçın önünde diz çöktü eczacı bile dizlerini hafifçe büktü kanive ise dalgın dalgın pencereden alanı seyrediyordu börnison yine dua etmeye başlamıştı yüzünü yatağın kıyısına doğru eğmişti uzun cübbesi de ardı sıra odanın içinde sürüklenip gidiyordu şarda diğer yanda dize gelmiş kollarını emmaya doğru uzatmıştı Genç kadının ellerini avuçlarına almış sıkıyor, yüreğinin her atışında çöken bir yıkıntının geri tepişi karşısındaymış gibi irkiliyordu. Birdenbire kaldırımın üzerinde kaba saba tahta kurularının çıkardığı gürültüyle yere sürtünen bir bastonun sesi duyuldu. Sonra şarkı söyleyen kısık bir ses duyuldu, şöyle diyordu. Güzel bir günün sıcağında Sevdayı düşünür Küçük kız hep Emma canlanan Bir ölü gibi doğruldu Saçları dağınık Göz bebekleri kımıltısız Ardına kadar açıktı Orakla Biçilen başakları Çabucak toplayayım diye Nanetçiyim gider Eyle eyle Başakları veren evleye Emma kör diye bağırdı. Sonra gülmeye başladı. Korkunç, delice, umutsuz bir gülüştü bu. O sefil adamın yüzünü sonsuz karanlıklar içinde dikilen, korkunç bir şey gibi görülmüşcesine bir hal vardı. Zorlu bir rüzgar vardı o gün, kısa etekleri verdi. Emma bir sarsıntıyla birden, Yatağın üzerine yığıldı. Herkes yaklaştı, Ölmüştü artık. Bir insan öldükten sonra, Hemen her zaman şaşkınlığa benzer bir şey çöker ortalığa. Hiçliğin böyle birdenbire gelişini anlamak, Boyun eğerek inanmak o denli güçtür çünkü. Ama yine de şal, Emma'nın kımıltısız kaldığını fark edince elveda elveda diye bağırarak onun üstüne atıldı. Hume ile Kani ve onu odadan dışarı çıkardılar. Sakin olun biraz diyorlardı. Charles'a çırpınarak peki söz dinleyeceğim kötü bir şey yapmayacağım ama bırakın beni onu görmek istiyorum. Karım o benim diyordu. Bir yandan da ağlıyordu. ''Eczacı ağlayın'' dedi. ''Duaya karşı gelmeyin. Açılırsınız.'' Şan, bir çocuktan güçsüz hale gelmişti. Kendisini aşağıya, salona götürmelerine ses çıkarmadı. Biraz sonra da Hume evine döndü. Alanda karşısına kör çıktı. Adamcağız, iltapları iyileştiren merhemi bulmak umuduyla, Yonville'e kadar sürüklenmiş, her önüne gelene eşsacı nerede oturuyor diye soruyordu. Hume, hadi de işim var benim şimdi başka zaman gel dedi. Sonra çabucak eczaneye girdi. Yazılacak iki mektubu vardı. Ayrıca Şarl Bovary için sinir ilacı hazırlayacak, zehirlenme olayını gizleyen bir yalan uyduracak, olayı haber kılığına sokup, ...Panalda Ruhan gazetesine yazacaktı. Üstelik bir süre insan da haber almak için onu bekliyorlardı. Bütün Yomvilliler onun uydurduğu öyküyü dinlediler. Sözde Bayan Bovary vanilyalı muhallebi yaparken... ...şeker yerine arsenik kullanmış, bu yüzden zehirlenmişti. Sonra Hume tekrar Charles Bovary'nin evine gitti... Kanibe gittiği için Şarl yalnızdı. Adamcağız pencerenin önündeki koltuğa oturmuş, salonun döşemelerine aptal aptal bakıyordu. Eczacı şimdi törenin saat kaçta yapılacağını saptamak gerek dedi Şarl. Neden? Hangi tören diye sordu. Sonra korkulu bir sesle kekeleyerek, ''Yo yo olmaz, olmaz, koymak istiyorum onu'' dedi. Hume laf olsun diye rafın üzerinden bir sürahi alıp sardunyaları sulamaya başladı. Şarl çok teşekkür ederim sağ olun dedi. Eczacının bu hareketi üzerine aklına geliveren bir yığını ananın altında boğulurcasına sözünün gerisini getiremedi. Bunun üzerine Hume onu oyalamak için çiçeklerden söz açmayı uygun buldu. Bitkiler için su gerekliymiş. Şar da evet dercesine başını eğdi. Hume, hem zaten havalar düzelecek artık. Bavari, ya dedi. Söylenecek lafı kalmayan eczacı, camın önündeki perdeleri hafifçe aralamaya başladı. Tuvaşe geçiyor dedi. Şar bir makina gibi yineledi. Tuvaşe geçiyor geçiyor. Hume cenaze için yapılması gereken hazırlıkları ona yeniden anlatmayı göze alamadı. Şarlı buna razı etme işini papaz başardı. Adamcağız muayene odasına kapandı. Bir zaman hıçkıra hıçkıra ağladıktan sonra eline bir kalem alarak şunları yazdı. Gelinlik elbisesiyle Beyaz ayakkabılarıyla, başında gelin tacıyla gömülsün istiyorum. Saçları omuzlarının üzerine dökülsün. Bir meşeden, biri akajudan, biri kurşundan, üç tabut içine konulsun. Kimse bir şey söylemesin bana. Gerekli yürekliliği göstereceğim. Hepsinin üzerine büyük yeşil bir kadife örtülsün. Böyle istiyorum. Öyle yapılsın. Adam cazlar Şarl Bavari'nin romantik düşüncelerine çok şaşırdılar. Eczacı hemen gidip ona bu kadife biraz fazladan gibi görünüyor bana dedi. Hem sonra masraf Şarl sizin üstünüze ne vazife diye bağırdı. Bırakın beni onu seven siz değildiniz ki gidin buradan. Papaz. Şarl'ın koluna girerek onu bahçeye götürüp biraz dolaştırdı. Bu ölümlü dünyanın boşluğu hakkında nutuklar çekiyor. Tanrı çok büyüktür, çok iyidir. İnsan hiç ses çıkarmadan onun iradesine boyun eğmeli, üstelik şükretmelidir ona diyordu.